Pour toi. Pour Hayal pour pour On Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel. Merhabalar sevgili hayal tacirleri dinleyicileri, yeni bir hayal tacirleri programına daha beraberiz. Programı beraber hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir Ilgaz önemli bir görevlendirme nedeniyle bugün stüdyoda benimle beraber olamayacak. Ancak bir telefon bağlantımız olacak ilerleyen dakikalarda Brüksel ile Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye masasında görevli Fransız diplomat Sayın François Nikodi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Her şey yolunda gideriz. Mikrofonun ucunda ben Zeynep Özler. Yine keyifli bir program vaat ediyoruz sizlere. Öncelikle herkesin, tüm dinleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin 86. yılı kutlu olsun ve hemen e, gündeme geçelim diyorum. Çünkü oldukça yoğun bir gündem bizi bekliyor yine. İlk olarak e, iç gündemimizde bildiğiniz gibi ticare mücadele planına ilişkin tartışmalar süre dursun. Başbakan Sayın Erdoğan İran gezisini tamamladı bu gezi aslında tüm dünya tarafından yakından izlendi ee, önemli mesajlar verildi bu gözüde ee, öncelikle Sayın Erdoğan İran'ın nükleer programına desteğini sürdürdüğünü ve Türkiye'nin de nükleer konusunda karar aşamasında olduğunu belirtti. Aslında hem Amerika hem Avrupa basınında Türkiye tarafından atılan bu dış politika adamları çok yakından takip ediliyor ve çeşitli farklı yorumlar aslında medyada hakim. Ee, esas kaygı Türkiye batıdan uzaklaşıp doğuya mı dönüyor yüzünü? Ee, Sayın Erdoğan buna cevaben aslında Türkiye'nin bir yüzü batı ya bir yüzü doğuya bakıyor dedi. NATO üyesi olan Türkiye aynı zamanda AB'li müzakereci ülke konumunda. Popüler deyişle eksen kayması mı var soru işaretleri aslında... Soruyor sürüyor malumunuz olduğu üzere son dönemde İsrail'in tatbikatı alınmaması ardından Suriye ile işbirliği ve stratejik işbirliğine gidilmesi İran ile müttefik olunduğunun açıklamaları neticesinde herhalde bu tarz tartışmalar bir süre daha sürecek gibi gözüküyor. Öte yandan Türkiye ve Sırbistan Cumhurbaşkanları bir araya geldi yanılmıyorsam 1986'dan bu yana. Cumhurbaşkanları düzeyinde e, ilk buluşmaydı bu. Sırbistan ile de stratejik işbirliği konusunda uzlaşma sağlandı. Bildiğiniz gibi Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan e, ilk ülkelerden biri olan e, Türkiye ile aslında Sırbistan'ın Kosova konusunda uzlaşma sağlaması çok güç. Ancak diğer alanlarda e, bir mutabakat sağlandı, görüşülüyor. Diğer yandan eski Bosna'lı Sırp lider Radovan Karadžić'in yargılanması başlanıyor. Celebrenizle katliamı başta olmak üzere soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanacak Lahey Savaş Suçları Mahkemesi'nde karar<td>di. Şimdi Avrupa ülkelerine döndüğümüzde Almanya'da 27 Eylül'den bu yana süren koalisyon görüşmeleri başarıyla sonuçlandırıldı. Angela Merkel liderliğinde ve Hür Demokrat Parti koalisyonu oluşturulan ...kabinenin koalisyon protokolünde Türkiye ile ucu açık müzakereler yürütüleceği ifadesi yer aldı. Şimdi bu ucu açık müzakereler vesaire deyince tabii Fransa'dan da dem vurmamak olmaz diyoruz. Fransa tarafından yapılan açıklamalarda biraz daha imser bir hava hakim. Avrupa İşleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada bundan böyle... ...imtiyazlı ortaklık ifadesine değinmeyeceklerini, bu ifadeyi kullanmayacaklarını açıkladılar. Fakat e, Fransa'nın halihazırda hazırda veto ettiği beş fasılda da vetosunu kaldırmayacağı açıklamaları yapıldı. Yani çok enteresan tabii bir yandan e, işbirliğinin derinleştirileceği her bakımdan e, ve... E, stratejik işbirine gidileceği vurgulanıyor. Öte yandan gerçekten müzakere sürecini bloke eden 5 fasılda da hiçbir adım atılmayacağını üzerine çize çize vurguluyor Fransız yetkililer. Fransa'da bir diğer aslında iç gündeme dair önemli tartışmada ulusal kimlik. Bildiğimiz gibi Fransa çok önemli e, belirgin sayıda Müslüman Nüfusa sahip ve e, bu da zaman zaman aslında bu tarz tartışmaların yaşanması e, göçmenler acaba ulusal kimliğe bir e, tehdit mi bir tehlike mi anlayışından kaynaklanan aslında tehlikeli e, yansımalar politika yansımaları var. Ulusal kimliğin tartışmaya açılması da bu alandaki somut örneklerden bir tanesi. E, iki ay boyunca istişare süreciyle. ...Fransa ulusal kimliğini tartışmaya devam edecek. Telefon bağlantımız gerçekleştirildi. Hattımızın öbür ucunda Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü'nden Sayın François Nikodi var. Kendisi muhteşem Türkçe konuşuyor, şaşırmasın dinleyicilerimiz. Sayın François hoş geldiniz programımıza. Ee, hoş bulduk. Ee, günaydın e, hepinize. Ee, evet. İltasınız için teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim Türkçem o kadar mükemmel değil ama idare ediyorum. <gülüyor> bence harika. Özellikle Türkiye masasından Fransız bir diplomatın bu derece iyi Türkçe konuşması bence... Ee, çok şaşırtıcı ve aynı zamanda <gülüyor> mutlu edici hepimiz için. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ee, şimdi siz bir senedir sanırım komisyonda görev alıyorsunuz ve sizin değişinizle siz aslında bir e, Fransa dışişleri bakanlığı diplomatısınız. Evet, doğrudur. Ee, bir süre için kendi deyiminizle e, komisyon tarafından ödünç alındınız, değil mi? Evet, evet, doğru. <Gülüyor> Öyle. Ee, her şeyden önce e, başlamadan e, milli bayramınızı kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. E, sizlere ve dinleyicilerinize e, ve e, dediğiniz gibi ben e, bir senedir e, komisyonda çalışmaktayım. Ee, esas bir Fransız diplomatım. Ee, i̇şte bir sene önce e, Fransız Dişişçiliği Bakanlığı beni e, tırnak arasında ödünç verdi komisyona. Evet. Ee, bu normal bir prosedür. Ee, her e, sektörde komisyonda var böyle ulusal uzmanlar diyoruz bunlara. Ee, i̇ki senedir bir kontrat oluyor. <gülüyor> ee, i̇ki sene, sene daha uzatılabilir. Evet. E, komisyondaki tam olarak göreviniz nedir? Hangi e, hı hı. müktesebat fısırlarına bakıyorsunuz Sayın Nakadi? Şimdi, he, şimdi e, Genişlemeden Sorumlu Müdürlüğü'nde e, bir Türkiye e, birimin var. Evet. E, tabii ki ben tek çalışmıyorum burada. Yani, evet. Türkiye çok büyük bir ülke olduğu için e, 15 kişiyiz toplam evet. bu, bu ekipte. Ben esas e, dört fasıldan sorumluyum. Hı hı. E, on dördüncü fasıl ulaştırma, e, on altıncı e, vergilendirme, evet. yirmi birinci e, Trans Avrupa Şebekeleri ve yirmi sekizinci e, sağlığın ve tükecinin korunması. Evet. Peki o zaman e, dört fasıldan sorumlu bir kişi olarak e, bildiğiniz gibi müzakere süreci... E, ...çok parlak yürümüyor Türkiye'de. Hem Kıbrıs sorunu Aha. hem de e, ülkeniz Fransa'nın e, beş fasılda vetosu nedeniyle. Aha. Aha. E, şimdi siz özellikle bildiğim kadarıyla vergilendirme faslında hı hı. E, bizzat müzakerelere katılmış bir isimsiniz. Evet. E, vergilendirme faslındaki son durum, hı hı. müzakere sürecine ilişkin hı hı. deneyimleriniz, izlenimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki, tabii ki memnuniyetle. Ee, Deniz gibi <gülüyor> bu e, aslında ilk tecrübem oldu bir e, fasıl e, açtırmak. E, ben Eylül'de e, geçen sene, Eylül'de başlamıştım ve e, bildiğiniz gibi e, bu verginlendirme fasılı e, geçen Haziran ayında e, evet. açılmıştır. E, en son açılan fasıl zaten. Evet. Prosedür açısından e, çok iyi bir tecrübe oldu. Çünkü burada e, tamamen alıyorsunuz e, bir takım aktörler var. Ve bu fasıl için geçerli olduğu ve her fasıl için geçerli sonuçta. Ee, bir tarafta tabii ki Türkiye ee, ve en önemli aktör. Evet. <gülüyor> Çünkü o fasıl açmak üzere e, bir takım e, yani belli bir yoldan gitmesi gerekiyor. Evet. E, amaç belli ki e, fasıl e, açmaktır. E, belli bir yol var. Bu yol e, belirtilen e, bir e, mekanizma var. Onu açılış kriterleri diyoruz burada evet. Yani her fasıl için... E, ...yoktur. Hı hı. Ama... ...diyebilirim ki çoğu fasıllar için ve... ...Sarji Türkiye için değil. Bütün adaylar için... ...yani İrvatistan için de geçerli. Evet. E, komisyon ve konsey... E, ...belli bir fasıl için... ...yani açmak için e, kriterler... ...bildiriliyor. E, Açılış kriterleri. Bu vergilendiğim bir fasıl için... ...bir kriter vardı. E, bu kriter... E, ...şeyle ilgiliydi... E, Alkol ve tütün üzerinde e, evet. vergiler. Evet. E, çünkü e, biliniz gibi 95'te Gümrük Birliği Çerçevesinde e, bir takım kararlar e, alınmıştı. Evet. E, bu kararlar e, Çerçevesinde bir tanesi e, işte Avrupa Birliği'nin e, ürünleri ve Türkiye'deki ürünleri aynı ise aynı vergi olmasıdır gibi bir şey. <gülüyor> Burada Türkiye'deki durum biraz farklıydı. İşte onu e, aşmak için bir açılış kriteri vardı e, ve amaçı işte e, Avrupa Birliği'nin ürünleri, Türkiye'deki ürünleri alkol ve tütün sektöründe eşit vergi olsun diye. Bunun hı hı. için Türkiye e, biraz <gülüyor> kısa anlatacağım çünkü uzun bir hikaye oldu sonuçta. Evet. Ama e, Türkiye bir Eylem planı teklif etti komisyona. Hı hı. Çünkü önce komisyon ve Türkiye e, temasa giriyorlar. Evet. E, müzakere ettik, işte kabul ettik. Sonra biz konseye e, onu sunduk o eylem planı e, ve e, kabul edildi. Yani çünkü her aşamada konseyde geçmesi gerekiyor e, ve konseyde biliyorsunuz oy birliğiyle karar e, alınılıyor. İşte bunu e, kabul edildi, yani demek ki e, bütün Komisyon ve Konsey e, şey e, karar verdi ya işte Türkiye yeterli bir e, adım attı diye ve bunun üzerine e, fasılı e, açmaya karar verildi ve Haziran'da açıldı. E, bu tabii ki bir e, sürecinin başlangıcıdır. E, fasıl açıldı. E, şimdi tam bu fasılla ilgili yani vergilendirme sektöründe temaslar yapılacak Türkiye ile özellikle Maliye Bakanlığı ile. Bakanlığı ile işte önümüzdeki haftalarda ilk toplantımız yapılacak işte anlatılacak işte bu vergilendirme sektöründe bugünkü işte mülk nedir işte Türkiye'deki yapmak gereken şeyler nedir ve bu şekilde kapatmak üzere ee, başlayacağız bu bu bu bu süreci. Yani demektir ki burada teknik bir sektör sonuçta. Hı hı. Ama burada bence yani gördüğüm kadarıyla e, yeter ki Türkiye edici, tatmin edici bir e, ilanına kaydolsun. sunduktan hı hı. sonra evet. e, süreç e, süreci e, devam ettirebildik yani. Hı hı. Ee, ...dinleyicilerimiz için de gerçekten... ...bu çok ayrıntılı bir... E... Ya, umarım çok tehlike olmamışsınızdır ama... Kesinlikle, <gülüyor> özellikle süreci... E daha yakından e, tanımak adına çok e, kapsamlı bir değerlendirme oldu. Evet. E, peki bir diğer soru. Şimdi Hı -hı. biz her programda da bu konuya değiniyoruz. Malum Aralık'ta e, Kıbrıs'la ilgili bir e, karar beklentisi var. Türkiye'ye yaptırım bu konuda yaptırım uygulanıp ne yakından e, takip Hı -hı. ediyoruz. Hı -hı. Şimdi ilerleme raporu da açıklandı geçtiğimiz Hı -hı. haftalarda. Hı -hı. E, konunun uzmanıyla Sayın Doçen Doktor Güvenç'e biz değerlendirmiştik ilerleme raporunun Kıbrıs bölümünü hı hı. bir komisyon yetkilisi olarak hı hı. siz bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız acaba? Hı hı. Yani şimdi tabii ki bu daha çok siyasi boyuta giriyor bu, bu konu. Yani tam elinde değil ama e, şimdiden yani e, gördüğüm kadarıyla şunu söyleyebiliyorum. E, yani söylediğiniz gibi e, komisyon e, 14 Ekim'de ilerleme raporu e, açıkladı. Burada Kıbrıs'la ilgili belli bir bölüm var. E, i̇şte komisyon o açıdan görevi e, yapmış durumda. Ama şimdi tabii ki Demin bahsettiğim gibi bütün kararlar e, konseyden geçiyor. Oradan oy birliğiyle kararlanıyor. Şimdi e, bunu da söylediniz. İşte aralıkta bir zirve olacak. Yani Hı. aralıkta sonuçta konseyden e, ne durumda olacak aralıkta? Yani aralığa kadar da vakit var. Yani bir buçuk ay e, var neredeyse bir takım şeylerde olabilir yani bizim elimizdeki e, elimizdeki faktör olmayan şeylerde olabilir e, baştan üzere Kıbrıs'ta da olabilir e, o yüzden şimdiden bir şey söylemek e, biraz bir biraz erken ama e, komisyonun görüşü e, açıklandı onda tekimde e, çok basit yani açıklandı çünkü geçen sene aynı şey yapmıştı zaten bu e, konuda Böyle e, ilerleme e, kaydedilmemiş ama sadece işte gerçek e, açıklanıyor burada. Sonuçta karar e, aralıkta e, alınacaktır ve aralıkta tabi ki e, duruma bakarak e, alınacak. Peki son bir soru yönelteyim Peki. size. E, bu Lisbon Antlaşması ile ilgili bildiğiniz gibi onay sürecinde e, ki... Ee, ...bazı pürüzler, başta Çek Cumhuriyeti olmak üzere hı hı. henüz giderilmedi. Hı hı. E, Lisbon Antlaşması komisyonun o, yeni yapılanmasında da yakından etkiliyor. Hı hı. E, çünkü mevcut komisyonun görevi sona ermek evet. üzere. Evet. E, genel anlamda komisy Avrupa komisyonun yapısı ve özelde genişleme genel müdürlüğü hı hı. aslında nasıl etkilenecek? Yani şimdi e, bu da <gülüyor> denildiğiniz gibi, e, bu da alak yerim yani. Çünkü Çek Cumhuriyeti sonuçta e, kararı ne olacak kimse bilmiyor şu aşamada. E, i̇şte inşallah hepimiz umuyoruz e, imza atacak. Ama e, onu da tabii ki beklemesi gerekiyor. E, Fazla edelim ki e, bu süreç tamamlandı. E, Lisbon Anlaşması yoluyla girecek ee, burada tabi ki komisyon için konsey için ya yani bütün e, sonuçta Avrupa Parlamento içinde yeni görevler yeni e, yapısal e, kuralarda e, e, ortaya çıkacak ama sanırım e, gördüğüm kadarıyla e, genişleme sorumlu e, bölümü fazla etkilemez diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz e, bu e, sektör şeyle bağlı müktesabatla bağlı müseabat tamamen bir komisyonun görevi hem üye adaylar için Pardon ülke adaylar için hı hı. hem de üyeler için yani komisyon bundan sorumlu yani bütün anlaşmalar bunu tespit ediyor O yüzden sanırım genişleme müdürlüğü ...olduğu gibi devam edecek. Devam Tabii edecek. ki hı hı. bu doğal bağlantılar falan olacak, yeni kurumlarla falan filan. İşte Avrupa Parlamentosu yeni görevler de Yani ona göre yeni şeyler de çıkacak ama bölüm olarak yani bence fazla değişiklik, değişiklik olmayacak. değişiklik görmüyorsunuz. Hı hı. Sayın Okan çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ediyorum. Umarım yani belki her konuda e, tatmin edici e, cevap vermeyi biliriz. Sonuçta burada he, her konuya cevap olan tek bir kişi vardır. O da Nesretin Hoca. Ben onun gibi değilim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür aklımızdaki soruları giderdiğiniz için Aha. tekrar tekrar teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi gelinlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Merseyinlar. Evet, e, Sayın Nakodi'nin açıklamaları ile ilgili değerlendirmelere devam edeceğiz. Yalnız önce bir kısa şarkı arası verelim. Belen Sebastian'dan The State I'm In geliyor. I was surprised, I was happy for a day in 1975. I was puzzled by a dream. He stayed with me all day in 1995 My brother had confessed he was gay It took the heat off me for a while He stood up with his sailor friend Made it known upon my sister's wedding day bir müzik molası vermiştik. Belen Sebastian'dan The State I'm In'i dinledik. Onun öncesinde de Avrupa Komisyonu Genel Genişleme Genel Müdürlüğü'nden Sayın François Nicode ile telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Gerçekten e, Sayın Nicode bizden biri olmuş artık. Nasrettin Hoca'ya atıfta bulundu. Evet. Ve bize süreç hakkında bilgilendirdi. Vergilendirme faslında 30 Haziran'da faslın açıldığını, e, kapanış kriterleri olduğunu ancak Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Kıbrıs konusunda ise aslında bir anlamda Avrupa Komisyonu'nun pozisyonunu ilerleme raporu ile ortada, ortaya koyduğunu. Bundan sonra her iki taraftan da gelecek adımlar doğrultusunda AB Konseyi'nin aralıkta... Ee, kararını açıklayıcı belirtti. Tabii kendisi bir yürokrat olarak e, tarafsız bir kişi olarak da e, belki kamuoyunu yanıltacak ya da e, algı değiştirecek herhangi bir siyasi saptama yapmaktan da haklı olarak e, kaçınıyor hassas konulardan. Onun dışında tabii Kırbüs'te müzakereler demişken basına yansıyan haberler arasında müzakerelerin pek teparlak geçmediği artık uluslararası baskılar nedeniyle e, mış gibi yapıldığını okuyoruz. Özellikle mülkiyet hakları ve toprak konusunda derin görüş aradıkları mevcut Rum ve Türk tarafı arasında. Şimdi tekrar gündemimize dönelim dilerseniz. Çünkü bugün Avrupa Birliği zirvesi başladı. 29-30 Ekim iki gün sürecek. Zirve gündeminde Rizbon Antlaşması yer alıyor. Sayın Nokudiye aslında Genişleme Genel Müdürlüğü'nde pek fazla bir değişiklik beklemediklerini ee, ama bunun yanı sıra tabii ki yeni dosyalar e, olacağını, yeni görevler bulunacağını açıklamıştı. Şimdi Lisbon Antlaşması'nın onay sürecindeki son durum o Çek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Sayın Vaklau Klaus'un bir türlü ikna edilememesinden kaynaklanıyor. Vaklau Klaus'un ülkesinde bir yandan e, Lisbon Antlaşması'nın Çek Cumhuriyeti anayasasına uygun olup olmadığına ilişkin... Anayasa Mahkemesi kararı bekleniyor ki bu kararın 2 ya da 3 Kasım'dan önce çıkması pek olası değil. Yani zirve sonuna kaldı. Diğer yandan Avrupa temel haklar şartından muafiyet talep ediyor Sayın Klaus. Buna da gerekçe olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeden sürülen etnik Almanların mülkiyet talebinde bulunabileceği. Kaygısını dile getiriyor. İsveç dönem başkanlığı aslında bir teklifte bulundu Sayın Klaus'a ve bu konuda yarı yarı uzlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Ancak Slovakya'da Çek Cumhuriyeti'nden aldığı cesaretle benzer bir muafiyet talebinde bulundu. Avrupa Temel Haklar şartından zirve konusunu dolayısıyla Lisbon Antlaşması'nın onay süreci ve önümüzdeki günlerde... Bu konuda nasıl adımlar atılacağı oluşturuyor. Zirvenin diğer önemli bir gündem maddesi Kopenhag'a geri sayım yapılırken elbette iklim değişikliği. Sevgili Mahir olsaydı stüdyomuzda sizi bu konuda daha ayrıntılı bir şekilde e, aydınlatabilirdi. Önümüzdeki hafta mutlaka zirveden çıkan sonuçlar e, üzerinden de bu konuya daha ayrıntılı bir şekilde değinme imkanımız olur. Hinelizma antlaşmasıyla bağlantılı olarak antlaşmada öngörülen örneğin daimi AB Konseyi Başkanlığı ya da Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi gibi yeni görevlere kimlerin atanacağı Avrupa kulislerinde sıkça tartışılan konulardan biri. Tony Blair güçlü bir aday olarak gözüküyor ama bir takım iç dengeler nedeniyle Tony Blair'in adaylığına da karşı çıkanlar var. Diğer taraftan e, Avrupa'dan gelecek PKK'ların e, dönüşü süresiz ertelendi ve bu doğrultuda Brüksel'de bir basın toplantısı yapıldı. Siyasi atmosferin uygun olmaması ve güven bunalımı sebebiyle dönüşü ertelenen kişilerin e, ilişkinde bu basın toplantısı. 15 kişi var söz konusu olan 9 kişi ise siyasi mülteci yani Birleşmiş Milletler tarafından kendilerine e, mülteci statüsü tanınmış kişiler. Bunun yanı sıra çok iç açıcı olmayan bir haber var gündemimizde. Cinsiyet eşitliği raporu açıklandı Dünya Ekonomik Forumu tarafından. Ve ne yazık ki Türkiye bu listede sondan altıncı sırada yer alıyor. Yani Suudi Arabistan, Benin, Pakistan, Çad, Yemen gibi ülkelerin... Bir sıra önünde tabi çok vahim bir durum bu kadınların e, hayata katılımında hem ekonomik hem siyasi anlamda çeşitli göstergeler ortaya koyan bu raporun aslında ilgili tüm yetkililer ve kesimler tarafından e, ele alınması ve belki de neyin yanlış gittiği ya da neler yapılması gerektiği e, enine boyuna tartışılmalı diye düşünüyoruz. Aslında bugün gündemimiz e, tek olmanın verdiği boşluktan ötürü dolu dolu hem içten hem dıştan e, dile getirdik. Bunun yanı sıra e, yarın ben Ankara'da bir toplantıya katılıyorum. Önemli bir toplantıya Ankara'da Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin ev sahipliğinde. Türkiye'nin iletişim stratejisiyle ilgili çok önemli bir konu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde... Nasıl aslında nasıl bir iletişim stratejisi aslında nasıl bir iletişim politikası yürütmesi gerektiği tartışılacak geniş bir katılımla bu toplantıda konuşulanları ve konuşulmayanları belki de önümüzdeki programda masaya yatıracağız. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Herkese sevgiler, mutlu günler. La robe pour, pour, Hayal pour, pour Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Cem Mindek ve Zeynep Özer.